Murakabenin ikinci şubesi, ilmi ve ameli tevhidi birleştirmektir. Muhasebenin ikinci şubesi, ilmi tevhid ve ameli tevhidin kalbe vermiş olduğu burhan kuvveti ile Cenabı hakkın azametine boyun eğmekle ona ibadet etmektir. Birinci şube insanı teslime getirir. İkinci şubedeki burhan ise insana ibadeti işletir. Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve birliğine inanan bir kimse ancak Hazreti Peygamberimizin vermiş olduğu ölçüler, hükümler, kaide ve edep'lerle Allah'a ibadet etmelidir. Zira onun vermiş olduğu edebin dışında ibadet ve saygı hiçbir zaman kabul olmaz. Çünkü sünnetin dışındaki ibadet ve saygılar ibadet sayılmaz. Yani burhan Sünnet-i Seniyye'nin ihya edilmesinden kalbe gelen ve müşahade edilen ruhani bir histir. Bu his dünya lezzetlerinden daha üstün bir lezzet verir. Bazen pir suretinde, bazen de keyfiyetsiz bir nur şeklinde kalbe zahir olur. İhsandan kalbe gelen burhan zayıfladığı için avamlar günah işlemeye cesaret ederler. Şu muhakkak ki bir kulun Rabbim beni görür, halimi bilir diye inanmakla günah işlemesine imkan yoktur ve isyan edemez. Malum, ibadeti terk etmek de isyandır. İbadeti terk eden, bilhusus farzlarını bırakan, elbette ihsanın zayıflemesinden dolayı terk etmiştir. Burada muhasebenin sureti şöyledir. İbadeti emreden çok yücedir. Yüceliğine inanmakla, Emri terk edilmez. Demek lazımdır. Böylece Allah'ın azametini idrak etmekle, kul seve seve, aşkla, şevk ve muhabbetle ibadet eder.